Ehli Beyti ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şarttır. 12. Dört halifenin üstünlükleri hilafet sırasına göredir. 13. Namaz, oruç, sadaka gibi nafile ibadetlerin sevabını başkasına hediye etmek caizdir. 14. Miraç ruh ve beden olarak yapılmıştır. 15.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 Yirmi bir, rızk helalden de olur, haramdan da olur. Yirmi iki, velilerin ruhlarıyla tevessüle edilir ve onların hatırına dua edilir. Seslendi ol müezzin, durdu kâmet eyledi, kabe'ye döndü yüzün, hem de niyet eyledi. Duyunca ehli iman Hürmet ile dinledi, sonra namaza durup, Rabbe kulluk eyledi.